Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün bayağı uzun bir sunum olacak sanıyorum. Bugün Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örnekliği başlığı altında Mekke'de 12 yıl alt başlığı altında geçen haftanın konusu olan Mekke'yi sosyolojik açıdan analiz kısmının ikinci kısmını sunacağız inşallah. Geçen hafta putperest toplumu analizlere tabi tutmuştuk. Bu hafta biraz farklı konulara geleceğiz ve Müslümanları analize tabi tutacağız inşallah. Bundan önceki bölümde siyaset sosyolojisine göre bir toplumun %20 veya %25'inin yönetim konularıyla uğraştığını, ilgilendiğini söylemiş, her türlü felsefi, dini, ideolojik kavganın bu grup arasında etkili bir şekilde sürdüğünü ifade etmiştik. Mekke putres toplumunun toplumsal analizini sekiz sınıfa ayırarak değerlendirmeler yapmıştık. Aynı çerçeveden Mekke'deki Müslüman toplumu ele alarak bazı analizler yapacağız. Öncelikle belirtmeliyim ki Müslüman toplumun analizi Allah'ın ayetlerinde de ele alınmış. Allah Vakıa suresinin bir on ayetlerinde, başından on beşinci kadar kıyamet koptuğu zaman ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur. O alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı,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 biraz da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ayetlerde görüldüğü gibi Allah hesap gününden söz ediyor ve hesap gününde insanların üç sınıf olduğunu belirtiyor. Sağdakiler, soldakiler ve önde gidenler. Sağdakiler, kitapları sağ tarafından verilip hesaptan artanarak çıkaranlardır. Soldakiler, kitapları sol tarafından verilip hesaptan suçlu çıkanlardır. Önde gidenler ise, yeryüzünde inananlar arasında bulunup, toplumun önüne çıkıp, Allah yolunda Müslümanlara, Müslüman olmayanlara, iyilikte, doğrulukta, mücadelede önderlik, örneklik yapanlardır. Mekke döneminde gelen vaka suresinde, Allah Müslümanları iki sınıf ayırmıştır. Bu ayette gördüğümüz gibi. Birincisi, aktif olmayan, yani Allah yolundaki mücadelede pasif olan Müslümanlardır. İkincisi, Allah yolundaki mücadelede aktif olan, öne çıkanlardır. İkinci kısmını putperest toplumunun ilk iki kısmında incelediğimiz, putperestlerin önderleri, elebaşları, onları aktif olarak destekleyenlere karşılık, Müslümanlar arasında da İslam'ın önderleri ve onları aktif olarak destekleyenler olarak, Görebiliriz. Ayetlere dikkat edilirse, Müslümanlar başka bir düzenin egemenliğinde varlığını sürdürürken, içlerinden bazılarının mücadelede geri kalarak pasifleştiği, bazılarının öne çıkarak aktifleştiği görülecektir. Buna karşın Allah her iki toplumu da ister öne çıkarak aktifleşsinler, ister geride kalarak pasifleşsinler, onların hesaptan aklanarak çıkacaklarını mükafatlandırma konusunda aralarına fark gireceğini bildirmektedir. Hepimizin bildiği gibi, tarihi galipler yazıyor. Galip olanlar tarihi yazıyor. Tarihten silinip gidenlerin tarihi yazılmıyor. Galiplerin yazdığı tarihin önemli notları, toplumsal hareketlerin kahramanlarıyla süslenir. Hiçbir zaman tarihe sıradan görülen olaylar alınmaz. Bu tarihin genel görüntüsüdür. Olumlu olumsuz ne kadar önemli olay varsa onlar tarihin satırlarına girer. Ancak tarih perspektifinden uzak sayılan kişilerin anıları yaşamın en önemli parçalarındandır. Tarihe alınmayan bu anılarda tarihi bilgilerden daha çok insanlığın yaşamına dair bilgiler vardır. O nedenle tarihi bilgilerden çok anılar olayların hayatın gerçeğini yansıtır. Tarih ise Genelde yalandan ibadettir. Diğer taraftan tarihi galipler yazarken anıları ise halk yazar. Hayatı yaşayanlar yazar. Öncelikle Müslümanların tarihi Müslümanlar tarafından yazılmıştır. Bu nedenle Mekkeli putperestlerin olayları nasıl değerlendirdiğine dair bilgilerimiz mevcut değil. Yine Müslümanların Mekke dönemine ilişkin yaşamları direkt olarak Yahudileri, Hristiyanları, Ateş perestleri ilgilendirmediği için Mekke döneminde onların tarihinde de uzun satırlarla Müslümanların yaşantısı veya tarihi ele alınmış değildir. Yani Müslümanlar Mekke'de mücadele ederken Yahudilerin gözünden Müslümanlar nasıldı? Hristiyanların gözünden Müslümanlar nasıldı? Ateş perestlerin gözünden Müslümanlar nasıldı? Bilemiyoruz. Ancak Müslümanların Mekke faslını bitirip Medine faslına geçmeleri arkasından büyük bir imparatorluk kurmaları, o dönemlere damgasını vuran Roma İmparatorluğunun tamamen yıkılmasına sebep olması tarihi süreç İspanya üzerinden Avrupa'nın batısını, Osmanlı ile Avrupa'nın güneydoğusunu egemenlik altına alınması sonucunda, Müslümanları durduramayan batılılar, Müslümanları incelemeye başladılar. Müslümanların yaşadığı tarihe, Müslümanların çıkışından itibaren bakmaya başladılar böyle bir kültür, böyle bir din canımızda okudu, öyleyse nedir bu diye anlamaya çalıştılar. Batılıların bakış açısıyla veya Hristiyanların bakış açısıyla Müslümanlar, Müslümanlık incelenmeye başlayınca Müslümanların yazdığı tarihten farklı bir tarih ortaya çıkmaya başladı. Batılıların Müslümanlığı, Müslümanların yaptıklarını inceleyici, sorgulayıcı, eleştirici, bakış tarzıyla Batılılar tarafından yazılan tarihler, yapılan değerlendirmeler, elbette Müslümanları yakından ilgilendirmesine rağmen pek olumlu karşılanmadı. Batılı tarihçilerin, felsefecilerin, sosyologların, ekonomistlerin, siyasetçilerin, Müslümanlığı, Müslümanları ele alarak incelemesi, eserlerini ortaya koyması, farkında olmadan, Müslümanların kendileriyle yüzleşmesini de ortaya çıkardı. Kendi içinde kendini mezhebi açılardan eleştiren Müslümanlar belki de ilk defa kökten genel bir sorgulamaya tabidirler. Batılıların ilk zamanlar Müslümanları Müslümanlığı tanımak isteğiyle ortaya çıkan çalışmalar dünya kültürüne yeni bir bakış açısı kazandırdı. Müslüman dünyasında müsteşrik, şarkiyatçı, oryantalist isimleriyle adlandırılan Batılı bilim adamlarının Müslümanlar Müslümanlık üzerine yazdığı eserler Müslümanların dışında da Müslümanların tarihinin, Müslümanlığın yazılmasını ortaya çıkardı. Müslümanların üç kıtaya hakim olduğu, Batı'nın yenilgileri tadarak yaşadıkları kaos ortamında, Batılıların Müslümanlara hakkında yazdıkları genelde Müslümanlara, Müslümanlığa hayranlık ifade eden yazılar içeriyordu. Batılıların kendi içlerindeki tutarsızlıklar, çelişkiler, mantıksızlıklar, adaletsizlikler karşısında, Müslümanların tutarlı, dengeli, bakış açıları kurdukları imparatorluklarda bugüne göre olmasa da o güne göre adaleti öne çıkarışı batılı bilim adamlarını etkilemişti. Onların Müslümanlar hakkında yazmış olduğu olumlu yazılar Müslüman ilim adamlarını da etkilemeye başladı. Ancak batılılar hayranlıklarını ifade eden yorumlar yaparken aynı zamanda inanmadıkları Müslümanlığı Müslümanların davranışlarını kendi mantıklarıyla özgürce tartışabiliyorlardı. Onların sorgulamaları, tartışmaları, Müslümanları tedirgin etmeye başladı. Zira Müslümanlar, inandıkları dini, kendi yaptıklarını, Batılılar gibi özgürce sorgulayamıyor, tartışamıyorlardı. Öncelikle bir Müslümanın, İslam'ı özgürce tartışması zordu. İnançları buna müsaade etmiyordu. Sonra hiç kimse, hiçbir toplum, kendi yaptığını, dışındaki bir insan, toplum gibi özgürce tartışamazdı. Bu doğal olarak mümkün değildi zaten. Zira hiç kimse, ayranım ekşi demez, mutlaka kendini haklı çıkaracak yorumlar yapardı. Batılların Müslümanlık, Müslümanlar hakkında yazdıkları Batı dünyasını da etkilemeye başladı. Özellikle felsefe, yani kelam ilmi, bilim, matematik, tıp fizik, kimya konularında Batılar, Doğu dünyasından yani Müslümanlardan çok şey aldılar. Belki de Fransız Devrimi'ne hazırlayan şiçir jimnastiklerinin ilk aşamaları batılı bilim adamlarının Müslümanları incelemeye, incelemesiyle, Müslümanları incelemesiyle ivme kazandı. Her ne kadar bugün batılar Fransız kültür devriminin dinamiklerinde Müslümanların kültürel değerlerinin batıya çevrilmesinin etkileri olduğunu kabul etmeseler de tarihi gerçek bu etkileşimin olduğu yönündedir. Şarkiyatçı, oryantalist veya müsteşrik olarak terendirilen batılı yazarların yazdıkları eserler Müslümanları etkilemeye başlayınca Müslüman dünyasından batıların yazdıkları eserlere tepkiler başladı. Doğal olarak her toplum koruma işgüdüsüyle kendisine yönelen sorgulama, eleştiri, yorumlara kendini kapatır. Müslüman dünyası, dışından gelen sorgulamalara, eleştirilere, yorumlara kendisini kapatırken, mevcudunu korumak, işgüdüsüyle kendi içinde de sorgulamayı, eleştiriyi, yorumlamayı yasaklayarak ezberçi, tutucu, sindirici bir mantığa ulaştı. Böylece Müslümanların bilim yuvaları sayılan medreseler, cemaatler, tarikatler, siyasi yapılanmalar, katı kurallar içinde Baskıcı, tutucu noktaya ulaştılar. Artık sorgulayıcılık, eleştirel bakış, yorumlama, sapkınlığın, dinsizliğin, mezhepsizliğin, şeytanlığın simgesi olarak görülmeye başlandı. Eğer Müslümanlardan bir kimse, Müslümanların İslam anlayışına, Müslümanların İslam anlayışına davranışlarına bir eleştiri getirmişse veya İslam hakkında yaptıkları yorumlarda batılı fikir adamlarının yorumlarına benzer bir yorum getirmişse hemen müstehşisliklere uymuş, onları kendine kılavuz etmiş olarak değerlendirilip dışlandı. Bu tür yaklaşımların sonucu, Müslüman toplumlar daraldı, sıkıldı, sindi, açılımlarını kaybetti. Sonuçta da yıkıldılar. Halbuki kimden gelirse gelsin, Sorgulamaları, eleştirileri, yorumları dikkate alarak kendilerini kontrol etmeyi, kendileriyle yüzleşmeyi Müslümanlar başarabilselerdi, siyasi egemenliklerine bakarak kendilerini uzlaşılmaz, tartışılmaz görmeselerdi, bugünkü duruma düşmezlerdi. İnsanı, toplumları bitiren şey, sorgulanamazlık, tartışılamazlık, dokunulamazlık, yorumlanamazlık noktasına ulaşmasıdır. Bu noktaya gelen her insan, her toplum, her devlet yıkılmanın, bitmenin düğmesine basmış demektir. Kendi yıkılışının düğmesine basan insanı, toplumu, devleti, başkasının yıkması gerekmez. Bu noktaya gelmeyen hiçbir insan, toplum, devlet başkaları tarafından zaten yıkılmaz. Her devleti kendi halkı yıkar. Kendi halkının yüzlüğü kendi halkının samimiyetsizliği, kendi halkının devletine çıkarları için kullanması o devletlerin yıkılmasına neden olur. Müslüman toplumlar, batılı bilim adamlarının İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların yaptıklarına getirdikleri sorgulamalar, eleştiriler, yorumlar ile gerçekçi olarak yüzleşebilselerdi, kendilerini dinleme noktasında büyük adımlar atarak güçlerini bugün de yeryüzünde devam ettirebilirlerdi. Ortaya çıkan sonuca bakarsak, Batımlar kendilerine içten ve dıştan yönelen sorgulamaları, eleştirileri, yorumları dikkat olarak kendilerini geliştirmişler, bilim adamlarıyla doğudan yani Müslümanlardan öğrendiklerini almışlar, kendilerini yenileyerek Müslümanların egemenliğine son vermişlerdir. Sonuç budur. Bu sonuca sebep olan Müslümanların kendileriyle yüzleşememelerindendir. Demiştik ki, tarihi galipler yazar. Galiplerin yazdığı tarih olumlu olumsuz olaylardan giderek tarihi kahramanlar oluşturur. Mekke'den Medine'ye göç eden, Müslümanların toplam sayısıyla isimleri tarihte geçenler arasında fark var. Zira bütün Müslümanların tarihe geçmesi mümkün olmaz. Allah Müslümanları ikiye ayırmış. İnananlar, inananlar içinde önde gidenler olarak vasıflandırıyor ayetinde. Önde gidenler tarihe geçerek isimleri, bize kadar geliyor ama diğerleri gelmiyor. Demiştik ki insanların anıları tarihi bilgilerden daha önemli. Çünkü da olaylarla ilgili ayrıntılar hakkında geniş bilgiler var. Müslümanların Müslüman oluşlarını, Müslüman olduktan sonraki dönemlerde yaşadıklarını, yaptıklarını, olaylara katkılarını, tepkilerini dilden dile çocuklarına, yeni Müslüman olanlara aktarmalarıyla dilden dile anlatmalarıyla gerçekleşen bilgilerin çoğu bugün elimize ulaşan tabakat veya hadis kitaplarındadır. Başka yerde değil. Müslümanların anıların toplandığı tabakat ve hadis kitaplarına bakışları çok farklıdır. Kur'an üzerine yürüdüğünü söyleyen Müslümanları geneli hadislerden Müslümanların tarihinden uzaktırlar. Tabakat kitaplarındaki bilgileri ise gereksiz görmektedirler. Geleneksel Müslümanlık üzerine yürüyen Müslümanların bazıları ise hadisleri, tabakat kitaplarını okumakta, Kur'an üzerine yoğunlaşmamaktadırlar. Kur'an okumayı, Kur'an'ı anlamayı ikinci plana, hatta en son plana, hatta hiç gündeme getirmemektedirler. Her ikisine de uzak duran Müslümanlar toplumun genelini oluşturuyor. Yani Müslüman toplumun geneli her ikisine de uzak. Ne Kur'an okuyorlar, ne hadis okuyorlar, ne tabakat okuyorlar hiçbir şey okumuyorlar. Bir ekmek kavgası içinde hayatlarını yaşayıp gidiyorlar. Atalarından gördükleri bir dini, Türkiye'de iseler, örnekleyelim, mevlütleriyle, yasinleriyle, dualarıyla, aminleriyle, kandilleriyle kutlayıp gidiyorlar. Bunun dışında bir şey yok. Yani Müslümanların çoğunluğu ne Kur'an'ı, ne de hadis ve tabakat kitaplarını okumuyor. Kısacası, her bilgiyi kültürünü alarak değerlendirmeye çalışan Müslümanlar ise, ne yazık ki çok az. Yani, hem Kur'an okuyan, onu anlamaya çalışan hem Müslümanların anılarını oluşturan tabakat kitaplarını okuyan hem hadisleri okuyan ve bunları bir adalet sistemi içerisinde gayet mantıklı bir şekilde analiz etmeye çalışıp içindeki özleri kavramaya çalışan o hayatı öğrenmeye çalışan Müslümanlar ne yazık ki çok az. Kur'an üzerine yürüdüğünü söyleyen Müslümanların çoğu hadis ve tabakat kitaplarında var olan bazı bilgilerin Kur'an'a aykırı uydurma gerçeklerden uzak bilgiler olduğundan söz ederek karşı çıkmaktadırlar. Halbuki gerçekten ciltler dolusu hadis ve tabakat kitaplarında ne kadar veya yüzde kaç yalan uydurma bilgiler vardır. Bu yönde ciddi bir araştırmada yapmamışlardır. Tarih, hadis, fıkıh ve bilimsel bilgilerin hepsini önce Kur'an'a vurarak içlerindeki doğruları alırız iddiasına olan Müslümanların ne yazık ki Kur'an mealleri okumaktan başka kültürlerini geliştirecek araştırmalara girmez zahmetinde bulunmadıkları aşikardır. Tek kitaba bağlı, altyapısını genişletmeyen, başka açılımlara kapalı öğrenim metoduyla yürürken, sıkıştığı, sıkıştırıldığı her yerde Kur'an'ın doğruluğuna, gerçekliğine sarılan, ayetlerden başka bilgilerin yalan olduğuna inanan ve yalan olduğunu öne çıkaran, Ayrıntılı bilgi edinmeyi kendisine zül sayan bir anlayış sergiliyor bugün Müslümanlar, Kur'an okuyan Müslümanlar. Ancak bilinmelidir ki, Kur'an ayetleri başta Rasul tarafından, sonra arkadaşları tarafından yaşanarak hayata indirgendir. Onların Kur'an'ı hayatlarına nasıl yansıttığını bilmek, Kur'an'ı anlama yolundaki Müslümanlar için önemlidir. Bu bilgiler ise Müslümanların anılarını anlattığı, hadis ve tabakat kitaplarında mevcuttur. Onun için toptan ret mantığı hiçbir zaman bir Müslüman için doğru bir mantık olarak kabul edilmemelidir. Bugün bize kadar ulaşan siyer ve tabakat kitapları Rasul devrinin hemen ardından başlayarak Müslümanların kültürüne yazılı olarak aktarılmıştır. Diğer taraftan hadis kitapları Rasulden 150-200 yıl sonra derlenerek ciddi külliyatlar olarak bize aktarılmıştır. Elbette, ondan önceki yıllarda da bazı Müslümanların Rasul'den duyduklarını, kendi anlatımlarını yaşadığı devre ait bazı olayları not ettiklerine dair bilgiler vardır, yazılı, yazılı olarak vardır. Diğer taraftan, Müslümanların anıları dilden dile sonraki nesillere aktarılmaktadır. Aslında ilk Müslümanların Arap kökenli oluşu, sonraki Müslümanların Fars, Türk ve Batı kökenli oluşları, İlk Müslümanların anlattığı anları ayrıştırmada, anlamada önemli engel olmuştur. Kılığından, kıyafetine, oturup kalkmasından yemesine, içmesine, hemen her davranışı farklı olan etnik grupların Arap geleneklerini din olarak algılanmasıyla kültürel değerlerini değiştirme gayreti toplumlarda ciddi tartışmalara yol açarak hadis ve tabakat kitaplarının reddine zemin hazırlamıştır. Her şeyden önce yaşanan olaylara ilişkin bilgilerin naklinde metodik olarak önemli ayrıntılar var. Bugün hemen hepimiz bilmekteyiz ki direkt okuduğumuz bir yazının anlamıyla ilgili her okuyan aynı noktada birleşmez. Elinize bir kitap alın. Birden fazla kişi alsın. Bir paragraf seçilsin o kitabın içinden. 10 kişi okutalım. 10 kişi bir paragraf okusa aynı paragrafı ve okuduktan sonra bu paragraftan ne anladık diye aralarında konuşmaya başlasılar, göreceklerdir ki belki de iki kişi, üç kişi ancak aynı şeyi anlamıştır. Hatta okuyanlar yazarın yazdığı anlamda okuduklarını anlamayabilirler. Yani yazar, kitabı yazan kişi kendisi yazarken bir başka anlamı ifade etmeye çalışmıştır. Belki de ifade ederken, yazı aktarırken çok başarılı olamamıştır ortaya bir, başka bir yazı çıkmıştır ve okuyanlar da o yazıdan giderek yazardan çok çok farklı bir anlayışa o yazı nedeniyle ulaşmışlardır. Dilden dile aktarılan bilgiler bu konuda da daha önemlidir. Zira her duyan insan duyduğunu nasıl bir sonrakine aktardı? Sorusu, olaylara ilişkin haberlerin anlatımında çok önemlidir. Müslümanların tarihinde Hadisler önemli bir rol oynamıştır. Resulün arkadaşlarına ve ondan sonra gelen Müslümanların önemli şahsiyetlerine ait aktarılan tarihi bilgiler, yani tabakat kitapları, İslam'ı hayata aktarmada önemli örnekler. Şimdi konuyu bazı açılardan inceleyelim bu gelen bilgilere dayalı olarak. Okuyan kişi okuduğu şeyi yazarın yazdığı anlamda anlamış mıdır? O okuyanlar aktarırken eğer yazılı bir şey varsa veya biz bugün o kitapları okurken o yazarların yazdığı anlamı anladık mı? Okuyanlar aynı şeyi okusalar bile aynı şekilde anlayabilirler mi metodik olarak, mantık olarak? Bu sorgunun cevabı okuyan herkesin okuduklarını farklı anladığıdır. Genelde okurların, yazarların yazarken vermek istedikleri anlamlardan çok farklı anladıklarına şahit oluyoruz. Bugüne kadar dikkatimi çeken yazarla okuyanlar arasındaki en önemli çelişki Sayın Ahmet Özel'in yazdığı İslam hukukunda ülke kavramı isimli kitaptan çıkan sonuçlardır. Benim hayatta karşılaştığım en çarpıcı örneklerden bir tanesi budur. Kitabın ilk baskısı 80'li yıllarda yapılmıştı. 80'li yılların sonlarına doğru. O dönemlerde ülkemizde ülke kavramı Müslümanlar arasında ateşli bir şekilde tartışılıyordu. Ülke kavramı hakkında ilk ciddi kitap Ahmet Özel tarafından yazılıp piyasaya sürüldü. Ülke kavramını tartışan Müslümanların çoğu bu kitabı okuyarak Türkiye Cumhuriyeti için darul Harp hükmünü verdiler. Halbuki sonradan hocanın öğrencilerinden öğrendim ki Ahmet Özel hoca bu kitabı Türkiye Cumhuriyeti'nin darul İslam olduğunu anlatmak için yazmış. Aradaki farkı görüyor musunuz? Okuyanları darul Harp diyor yazanı Darüslam olduğunu anlatmak için yazıyor. Birbirine temelden tezat bu çıkarım yazanla okuyanlar arasındaki büyük anlayış farkını en çarpıcı şekilde ortaya koymaktaydı. Hemen hepimiz biliriz ki insanlar kültürleri, akıl kapasiteleri ve inançları doğrultusunda okuduklarını anlar. Kültürün bir sınırı vardır, aklın bir sınırı vardır ve inançlar belli bir bakış açısı kazandırır ve o bakış açısıyla okurlar. Müslümanlar açısından baktığımız zaman meseleye, Müslümanların bakış açısına tarikatler oluşturuyor, cemaatler oluşturuyor, mezhepler oluşturuyor ve bütün bunları reddeden bir bakış açısı oluşturuyor. Şimdi ilk bakışta cemaatler var, farklı farklı, mezhepler var, farklı farklı, tarikatler var, farklı farklı ve bütün bunları reddeden, yani cemaatleri reddeden, tarikatları reddeden, mezhepleri reddeden bir bakış açısı var. Bunlar da aynı değil, bunlar da farklı farklı. Bu kadar inancı oluşturan bakış açıları elbette insanların okuduklarını farklı anlatacaktır kendine. O insanlar aynı şey okusalar bile yazılanlar hakkında anlayışları, yorumları hep farklı olacaktır. Çünkü en önemli okurken anlamada en önemli katman, en önemli etken bakış açısıdır. Aynı cümleyi okursunuz, aynı paragrafı okursunuz, aynı kitap okursunuz ama farklı anlarsınız. Nedeni yazılan değildir. Nedeni yazılanı okuyan kişilerin bakış açısı, akıl kapasiteleri, kültürleridir. Dolayısıyla anlayışlar statik değildir, tek değildir. Anlayışlar değişken, aktif birden çok fazladır. Şimdi okuyanların okuduklarını bir sonraki nesillere aktardıklarını düşünelim. Böyle bir durumda her okuyan okudukları hakkında farklı şeyler nakledeceklerdir. Mesela bir yazar diyecek ki, filanca yazarın kitabından okuduğuma göre, ...şöyle şöyle şöyle şöyle bir durum anlatılıyor. Halbuki o yazar o kitaptan anladığını anlatmıştır. Başka yazar o kitabı okusa o da aynı konuda başka bir şekilde anlatacaktır. Bilden dili anlatılıyor ise aynı şey olacaktır. Peki hangisinin nakli gerçekten kitabı bize olduğu gibi tanıtacaktır? Veya bilden dili anlatılanların, rivayetlerin yapılmasında... ...anlatan kişilerin bakış açıları, kapasiteleri, kültürleri etkiliyse... Ki etkili, metodik olarak, hangisinin aktarışı bize gerçekten o olayların aslını aktaracaktır? Yine bir haberi gören, duyan insanların da olayları nasıl değerlendirdiği önemli. Bilindiği gibi sahabeler Resul'den Kur'an'ı istiyorlar. Ayetlerin yaşam aktarılması ile ilgili sorular soruyorlar. Resul'ü seyrederek onun yaşamsından dine dair hükümler çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda Resul'den nakleden insanların, Resul'den işittikleri, Resul'de gördükleri şeyleri bir, anladıklarıyla aktarabilme. iki, bazılarını unutarak eksik aktarabilme. Üç, bire din katarak ben şöyle gördüm, böyle gördüm, Resul'den şöyle duydum, böyle duydum diye gerçeklerin duyduğu şeyler üzerine kendisinin de katarak aktarabilme, fazlulaştırarak. Kendi çıkarlarına, görüşlerine uygun teviller, yorumlar yaparak aktarabilme veya olduğu gibi, sanki bir tek bantı gibi veya bir kamera gibi, olduğu gibi aktarabilme. Bu beş şık. Bir haberin aktarılmasında veya bir kitabı okuyup da o kitapla ilgili bir bilginin aktarılmasında bu beş şık önemli. Şimdi bu beş şık içerisinde şansına, yetkisine, iradesine sahip anlatımlar. Kişilerden bazıları bu beş şıktan birine iradesini koyabilir, yetkisini koyabilir. Der ki ben anladığımla aktarıyorum. Der ki ben bu kadar biliyorum, daha ötesini hatırlamadım böyle aktarıyorum. Birisi der ki ben böyle hemen duydum hemen anlatmam. Biraz da süsleyerek anlatırım, katarım. İşin içine biraz da sözler katarak güzelleştiririm, fazlaştırırım der kendine göre. Bazıları da işine geldiği gibi çıkarına uygun o haberleri aktarır. Burada iradesini ve yetkisini kullanır. Peki, kaç kişi gerçekten objektif, gördüğünü aslı gibi hiç unutmadan, anladığını değil, gördüğünü, duyduğunu hiç arasına bir şey katmadan kelimesi kelimesine Aslına uygun bir şekilde veya hiç çıkarını ortaya koymadan, menfaatçi davranmadan, kendine göre yorumlamadan olduğu gibi kaç kişi, bugün bile kaç kişi okuduğu bir yazıyı, duyduğu bir haberi, gördüğü bir haberi kaç kişi objektif aktırabilir? Anladıklarıyla değil, unutarak eksik değil, bire bin katarak fazlaştırarak değil, kendi yorumuyla değil gördüğü gibi kamera gibi teyp bantı gibi gördüğünü anlatabilir kaç kişi tarafsız bir şekilde şimdi biz bize rasulden haber getirenlerin naklettikleri olayları hangi açıyla hangi seçenekle bize aktardıklarını bilemeyiz 1500 yıl sonra bunları okuyoruz önce biz zaten okurken kendi bakış açımız kendi kapasitemiz kendi kültürümüz var Önce bizim var okuduklarımızı aktarma noktasında. Sonra o yazılanları aktaranların bu beş seçenekten birisiyle aktarmadıklarını düşünemeyiz. Mutlaka bu beş seçenekten biriyle aktardılar. Yüzde yüz hepsinin en son seçenek olan tarafsız, objektif, hiçbir şeyi eksiltmeden, hiçbir şeyi fazlaştırmadan, hiçbir şeye yorum katmadan, hiçbir şeyde anladığını ifade ederek nakletmediğini, Herkesin fotoğraf makinesi gibi, kamera gibi, bir teyp bantı gibi, ne gördüse ne duyduysa aynen olduğu gibi hiçbir şey yapmadan anlattı. Sorgusunda biz bu beşinci şıklı, son şıklı yüzde yüz hepsine uygulayamayız. Zaten hadisleri okuduğumuz zaman göreceğiz ki eğer okursanız naklederlerken anlatıyorlar. Filanca filancadan duymuş ben de ondan duydum ki başlıyor anlatmaya burada bir bölüm vardı ben unuttum diyor. Samimi bir şekilde. Hadislerde var, okuyanlar görecekler. Bizzat sahabenin kendisi veyahut da nakledenin kendisi ben diyor, unuttum diyor. Orada bir ayrıntı vardı ama oraya aklıma gelmiyor şimdi diyor, anlatıyor. Gayet samimi bir şekilde. Yine hadisleri derleyip kitaplarına alan, Resul ve arkadaşlarıyla ilgili haberleri derleyip kitaplarına alan yazarların da aynı şekilde, yani beş esas içinde olayları kitaplarına alacaklarını unutmayalım. Bu na dikkat alındığında geçmiş dönemlere ilişkin birbirin çok dikkatle incelenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Hadis kitaplarında yazılan bilgiler rivayet edenlerin, hadisleri toplayıp kitaplarına alanların anladıkları mıdır? Kendilerine göre tevil ettikleri midir? Anlatırken kendilerinden de bir şeyler katarak aktarmaları mıdır? Yoksa bazı şeyleri unutarak eksiltmeleri midir? Yoksa gerçekten her şeyi olduğu gibi bir kamera gibi anlattıkları mıdır? Sorgusunda bizler hiçbir zaman net olamayız. Bu şıklardan birisine düğmesine basıp, budur diyemeyiz. Bu sorgulamalar dolduğunda, netsizlik varken, hadis kitaplarındaki her yazılana kutsal din metni olarak bakmak zordur. Aynı şekilde Müslümanlar hakkında, tarihi bilgileri içeren tabakat kitaplarında yazılanlarında, kesin doğruluklarına inanmak zordur. Buna rağmen bütün bu bilgileri, Mümkün olduğu kadar okumakta, bilgilenmekte yarar vardır. Zira red edilecekse, bilerek, bilgilere bağlı olarak red etmek esastır. Toptan öyle, yani okuma zahmetine katlanmadan, oradan buradan duyduğu bir mantıkla, bir yorumla, ya zaten içinde yalan varmış, at mantığıyla değil, bizzat okuyarak, iddia ettiği gibi Kur'an'a vurarak, bilimsel gerçeklere vurarak, tarihsel gerçeklere vurarak, Allah'ın kitabında emrettiği gibi sünnetullahın temel yasasına vurarak, muhakemeler kurarak reddedebilir. O da hepsi değil, uymayanları. Müslüman, adaleti öne çıkaran olarak bilerek kabulü, bilerek reddi, çimlik edendir. Toplancı mı mantıkla, ucuza kaçarak, rahatına düşkün bir şekilde, ya içinde yalan varmış, at diyen değildir. Fantastik hikayeler, tabakat ve hadis kitaplarında mevcuttur. Yani gerçeğe aykırı uydurulmuş, gerçeğe aykırı hayali bir şekilde büyütülmüş fantastik hikayeler, kurgular, tabakat ve hadis mevcuttur. Geçmiş kültürümüzde fantastik hikayeler var diyerek bilgi ret etmek mümkün değildir. Zira her toplum fantastik hikayeleri çeşitli nedenlerle üretir, bilerek, isteyerek üretir. Mesela bugün Batı dünyası, özellikle Amerika ürettiği fantastik hikayelerle başı çekmekte. Bir orduyu yok eden Rambo figürü bir fantastik hikayedir. Biz Müslümanların tarihinde bugünkü Rambo figürünün benzeri bir kahramanı görürsek, ya bu kadar da saçmalık olmaz deriz. Ama Rambo filmini seyrederken heyecanlı televizyondan veyahut da sinema ekranından asla gözümüzü çevirmeyiz. Yalan olduğunu biliriz, abartılı olduğunu biliriz ama seyrederiz. Ama Müslümanların geçmişte uydurduğu fantastik hikayeleri okumaya başladığımız zaman veya duyduğumuz zaman git yahu yalan yahu deriz geçeriz. Elin gavuru yaparsa bir fantastik hikaye üretirse onu heyecanla, iştahla seyreder, dinler, okur ama bizim Müslüman yaparsa bu kadar saçmalık olmaz deriz. Bilim kurgu filmleri, uzay yolu dizileri, masalımsı örgüler, Olağanüstü olayları anlatan hikayeler, romanlar, filmler, tabakat ve hadis kitaplarında var olan fantastik hikayelerden çok çok fazladır bugün. Bugün 21. asırda veya 20. asırda içinde yaşadığımız çağda işte hepimiz yaşıyoruz. Üretilen hikayeler, yalanlar tabakat ve hadis kitaplarından binlerce kat fazladır. Hayretle karşılarsınız eğer karşılaştırırsanız. Müslümanların uydurduğu fantastik hikayelerle bugünkü çağın uydurdukları arasında Binlerce fark vardır ve bugün çağ fantastik hikayeler çağdır. Bugün hemen herkes Amerika'nın kitapları, filmleri, dizileri aracıyla ürettiği fantastik hikayeleri hayranlıkla takip ederken hepsinin yalan olduğunu bilir. Uzay yolu filmlerinin yalan olduğunu, bilim kurgu filmlerinin yalan olduğunu, masalımız örgülerin yalan olduğunu, olağanüstü olayları anlatan, rastlantıları anlatan filmlerin yalan olduğunu, Rambo fikirlerinin, kahramanlarının bu şekilde anlatılan, işte bir girdiği zaman orduları, devletleri dağıtan insanların tek başına yalan olduğunu, film icabı böyle çevirdiğini herkes bilir. Ama iştahla da onları da seyreder. Büyük bir merakla onları seyreder. Ve büyük bir hayranlıkla seyreder, üstelik yani. Peki bu bilgilere bundan bin yıl sonra ulaşacaklar olsa acaba? Yani bu filmler arşivlere geçti, kitaplar arşivlere geçti, yazılan kitaplar, hikayeler arşivlere geçti ve bin yıl sonraki bir insanlık nesli bunları gördü, okuyor, filmleri seyrediyor. Olamaz mı? Olur. Nasıl geçmişteki bin yıl önce yazılan kitaplar derleniyor toplanıyor, okunuyorsa bugünkü yazılanlarda bin yıl sonra okunabilir. Böyle bir durumda bugünkü insanlar gibi o insanlar bir yıl sonra bunların hepsi fantastik hikayelerdir diye mi inanacaklar? Yoksa bütün bunların gerçek olduğuna mı inanacaklar? Olmuş adam kitap okuyor, film seyrediyor. Bunlar gerçek mi diyecekler? Yoksa bizim bugün bildiğimiz gibi bunlar fantastik şey mi diyecekler? Büyük bir ihtimalle eğer dünyada bir yıl sonra bir insanlık yaşarsa bugün Amerika'nın çevirdiği bütün fantastik filmleri gerçek sanabilir. Veya birçoğunu devrinin bilimine göre saçma bularak fantastik hikayeleri kapsayan filmlere yalan dolan gözüyle bakabilir ve toplan reddedebilir. Bunlar gerçek değildir diyebilir. Halbuki bugün Amerika ve diğer ülkelerde fantastik hikayeleri kapsayan hikaye, roman yazılırken, filmler çevrilirken amaç başkadır. Bütün bunlar bir beyin yıkama metodudur. Bir inancın, bir felsefenin, bir ideolojinin insanların kafasına yerleştirme aracıdır. Bu üretilen fantastik hikayeler. Ve bu karakter bütün toplumlarda vardır. Her dönem insanlar kendilerine göre fantastik hikayeler anlatarak, inançları bütün toplumların kalplerine yerleştirme, kahramanlar üreterek psikolojik olarak zayıf kalan toplumları psikolojik olarak desteklemek, güçlendirmek için kahramanlarla öne çıkarmak, onları desteklemek amacı taşırlar. Bu üretilen şeylerde, fantastik hikayelerde ve kahramanlarda Hayali kahramanlarda amaç bir gerçeği yansıtmaktan çok fantastik hikayelerle bir inanç insanlara aşılanmakta, beyinleri yıkanmaktadır. Aşılanan inançlar doğru olmayabilir. Doğru da olabilir. Ama fantastik kurgular üretirken yapılan iş toplumları yönetişen nesilleri etkilemek, onları belli bir inanca, kültüre alıştırmaktır bunu bugün nasıl, bugünkü insan en güzel bir silah olarak kullanıyorsa, her dönemde toplumlar kendilerinin dönemine ait fantastik hikayeleri üreterek, kahramanlar üreterek aynı silahı kullanmışlardır. Müslümanlar da kullanmışlardır. Bugün Müslümanların tabakat kitaplarında veya hadis kitaplarında veya tarihlerinde fantastik hikayelerin olması, olağanüstü kahramanların olması nedeni budur. Sadece Müslümanların tarihinde yoktur. Bütün dünya tarihlerinde, Toplumların tarihlerinde vardır ve bugün işte en canlısını yaşarken görüyoruz. Amerika bugün bütün azametine rağmen, bütün üstünlüğüne rağmen her noktadan üstünlüğünü gerçekleştirir. Bugün dünyada belki de dünyanın geçmişine göre hesaplandığı zaman bu çağda 20 ve 21. yüzyılda en fazla fantastik hikaye üreten, en fazla kahraman üreten bir, hayali kahraman üreten bir devlettir. Necin yapıyor bu? O yüzde 20 olan yönetim anlayışındaki insanların yüzde 20-25 arasında olan bu yönetim anlayışındaki insanların o yüzde 80 veya 75'deki insanları etkilemek için yapıyorlar. Onların beyinlerini yıkıyorlar. Bu doğal bir süreç. Geçmişte de var, bugün de var, yarında olacaktır. Toplumlar kahraman üretmediklerinde varlıklarını zamana hakim kılamazlar, geleceğe aktaramazlar. Toplumun %20-25'i arasında geçen yönetim kavgasında iktidar olanlar, iktidarlarını toplumlara aktif destek etmek için kahramanlara saldırırlar. Kahramanların sırtından inançlarını, politikalarını gerçekleştirirler. Batının, doğunun, etnik kökenlerin, ideolojilerin, dine inanan insanların kahramanları bir mücadelenin sonuçlarından daha çok bir beyin yıkama metodunun sonucu olarak karşımıza çıkar. Elbette her düşüncenin, inancın mücadelesini veren insanlar arasında da doğal kahramanlar vardır. Bunlar da çıkar. Ama onların kahramanlıkları yalındır, basittir ve insanları çok fazla etkilemez. Mesela Hz. Ebu bir kahramandır yaptığı fedakarlıklarla. Hz. Ömer bir kahramandır. Hz. Osman bir kahramandır Müslümanların tarihinde. Sa'd bin Muaz bir kahramandır. Bunlar basit, yalın kahramanlardır. Gerçek hayatın içinden kahramanlardır. Ama bunlar yetmez. Hazreti Ali bir kahramandır. Hazreti Ali'nin kahramanlığı yetmez. Yani basit yalın kahramanlığı yetmez. Ama bir Hazret Ali yaratırsınız, karşınıza bir kahraman olarak onun hikayelerini üretirsiniz ve insanlara okutmaya başlarsınız. Mesela Kan Karesi'ne okumuştum bir dönem. Öyle bir Hazret Ali kahramanı vardır karşında. O Zülfikar kılıcını Sağa sallar sağdan dört yüz kelle gider, sola sallar soldan dört yüz kelle gider. Yani kılıç bir tur attı mı sekiz yüz kelle gider. Akşama kadar da kılıç sallar ve her salışta sekiz yüz, sekiz yüz gider. Hesapla insan mı kalır dünyada ya ama bu hesabı yapmayız biz. Vay be deriz. Çocuğuz, genciz veya halkız. Muhakeme etmeyiz, edemeyiz. Hz. Ali'nin zülfikarı ve düldülü Hz. Ali'nin ilim kapısı olmasından daha önemlidir. %75'in gözünde, %80'in gözünde. Neden? Hazret Ali ilim kapısı olarak anılmaz da Allah'ın aslanı, Allah'ın haydarı olarak anılır. Zülbükârıyla anılır, düldülüyle anılır ve düldülü atı müthiş bir attır. Kerametler ortaya koyar. Kılıcı ilim kapısından ilim kapısı olmasından daha önemlidir. Akılda onlar kalır. Toplumun geneli kahraman deyince olağanüstü varlıkları aklına getirir. Öyle basit, yalın, Mücadelenin isiminden çıkmışları değil. Masallarda devlerle alay eden, onları alt eden kahramanlar, bir orduyu karşısına alıp yenen savaş kahramanları, bir devlete meydan okuyan kahramanlar, bir inancın toplumsal etkileşimde önemli rol oynar. İçinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti de ürettiği Mustafa Kemal Atatürk kahramanıyla batıdan aktarılan ideolojiyi, düzeni topluma hakim kılma başarısını göstermiştir. Eğer tarihçiler, fikir adamları, politikacılar böyle bir kahraman yaratmamış olsalardı bu başarı asla gösterilemezdi. Başarının nedeni kahramanlara verilen dokunulmazlık, tartışılmazlık sırfıydı. Ürettikleri kahramanlara bu zırhları veren egemen güçler kahramanlarını tartıştırmamak mantığıyla yapılanları da tartıştırmamışlardır. İşte tarikat şeyhleri, mezhep imamları, cemaat liderleri, tarihi kahramanlar, devlet kuran baniler, tabileri tarafından kendilerine en yakın toplumu etkilemek için onlara en yakın insanlar tarafından bir üst seviyeye çıkarılmışlardır, insanlık ötesine çıkarılmışlardır ve insanlık ötesinde onlar artık tartışılmaz, dokunulmaz. ...ve toplum dinler. Müslümanlar da tarihlerinde birçok kahraman üreterek... ...döneme ait inançlarını, mezheplerini toplumlara hakim kıldılar. Tarihte üretilen kahramanları sürekli görmekteyiz. Mezhepler, imamlarını, tarikatlar, şeyhlerini, savaşçılar... ...bazı Müslümanları baş köşeye oturtarak... ...dokunulmazlık, ulaşamazlık, sorgulanamazlık alanına yerleştirmişlerdir. Psikolojik eziklik, toplumların yalana sarılarak... ...kendilerini tatmin edecek hikayeler üretme yalan haberler dolaştırma eğiliminin başladığı anlardır. Mezhepler kendilerini toplumda kabul ettirebilmek, tarikatlar varlıklarını toplumda kabul ettirebilmek, inançlar, ideolojiler kendilerini diğer inançlar, ideolojiler nezdinde kabul ettirebilmek için gerçeklerinin yetmediği alanları hikayelerle, yalanlarla doldurmuşlardır. Çünkü psikolojik eziklik bir bakıma insanların, toplumların, bir başka insanın yanında bir başka toplumların yanında yenik düştüğünü hissetmesidir. İnsan veya toplumlar psikolojik eziklik yaşadıklarını itiraf edemezler. İçlerinde hisseder, güçlenmek için yalana, hikayelere, kuslanmış değerlere ihtiyaç duyarlar. Bunları üretir, ürettiği yalanlarla, hikayelerle, kuslanmış değerlerle saldırıya geçerler. Bilgileriyle değil, akıllarıyla değil, muhakemeleriyle değil. Ürettiği yalanlarla, hikayelerle, kuslanmış değerlerle saldırıya geçerler. Böylece Gerçeklerini ürettikleriyle örtmeye çalışırlar. İşin garibi bir dönem sonra kendi ürettikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar. Mesela hani o meşhur söz vardır. Şeyh uçmaz, mürit uçur." Şimdi uçuran mürit yalan üzerine uçurduğunu bilir. Bunu anlatır, anlatır, anlatır, anlatır etrafını etkilemek için müridini uçurur. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra o kendisi de inanmaya başlar şeyhinin uçtuğuna. Bizim köyde bir söz vardır, bizim köy yukarıdan aşağı dört mahalleden oluşur. Bir söz vardır, çok enteresandır ve bu tür olaylara çok ışık tutar. Bir deyim gibi, bir darbe mesel gibidir söz. Aşağı köyde kendin yalan söyle, yukarı köye kadar çıkıncaya kadar zaman geçir. Yukarı köye geldiğin zaman yalan senden önce gelmiştir ve sen kendi yalanına inanırsın. Aşağı köyde yalan söyle, yukarı köyde kendin inan. Kendi yalanına, bu çok önemli bir sözdür. Bunu o günün insanları biz sürürken büyüklerimiz anlatırdı. Yalan böyle bir şeydir derlerdi. İnsan aşağı köyde yalanı söyler, yukarıda kendisi inanır derlerdi. Uzak durmamış için Müslümanların oluşturduğu kültür içinde değişik nedenlerle üretilen yalan haberler, hikayeler, kuslanmış değerler vardır. Değişik nedenlerle bunlar üretilmiştir. Bu gelen hadislerde, tabakat kitaplarında. Diğer taraftan Müslümanların hiçbir art niyet beklemeden, anlarken yanlış anladığı, naklederken eksik naklettiği, anlatırken bire bin katarak fazlalaştırdığı okuduklarını, duyduklarını, gördüklerini kendilerine göre yorumlayarak naklettiği olaylar vardır. Bütün bu ayrıntıları, olguları düşünerek kültürümüzü değerlendirmemiz gerekir. Müslümanların Mekke'deki tarihini incelerken bu tarihi bize aktaran bütün olgulara dikkat ettiğimizde önümüze çarpıcı bilgiler çıkar. Bu bilgiler her şeyden önce Olayların kahramanları tarafından iştenlikle yazılmış, anlatılmış, aktarılmıştır. Ben hadis kitaplarını okuduğum zaman, aşağı yukarı bütün kütüb siteyi okudum, o anlatım tarzı içerisinde çok samimiyet vardır. İnsanlar itiraf ederler, yaptıkları yanlışları, unuttuklarını söylerler, gülüşürler anlatırken, burada güldük derler, bunu anlatırken. Samimidirler. Okuyanlar bilir bunları. Ama okumayanlar bunlardan habersizdir, o ayrı başka. Özellikle hadis kitapları okuduğumuzda haber nakleden insanların samimiyetlerinden şüphe etmek saygısızlık olur. Çünkü bizatihi hadisleri okurken o insanların saf saf birçok şeyi anlattığını görürsünüz. Zira kendilerini de küçük sürecek haberleri naklederler. Mükerrelleriyle birlikte aşağı yukarı on bine yakın haberin oluştuğu hadis külliyatlarında elbette nakledenlerin yanlış, eksik, fazla yorum ve doğru olarak adlandıkları vardır. Bu gerçeği göz ardı etmeden okunan bu bilgiler bize döneme ilişkin Müslümanların yaşantısını kazandırırken değişkenliğini, değerlendirebilirliğini de hatırlatmalıdır. 1980'li yıllarda Türkiye'de çevrilerek yayınlanmış bütün hadis kitaplarını incelemeye aldığımda gördüğüm gerçek, kitapların içinde tartışılabilecek hadisler olmasına karşın büyük bir bölümü, Müslümanların yaşamıyla ilgili çarpıcı bilgilerden oluşmaktadır. Özellikle peygamberin arkadaşlarının olayları kendi aleyhlerine değerlendirebilecek olsa da samimiyet içinde anlatmaları çok önem taşıyor. Sorgularını, yanılgılarını anlatırken bütün açıklığıyla ortaya koyuyorlar. Mesela bir konuda şöyle bir hadis. Sahabenin birisi anlatıyor. Filanca konuda diyor, şu anda konu tam aklımda değil. Filanca kişiye gittim, ona sordum, sen bu konuda bir bilgin var mı? Sana senin bu konuda bir bilgin var mı? Dedi ki, bana şunu şunu şunu şunu anlattı. Çok saçma geldi bana. Aklım yatmadı. Gittim başkasına. Ona sordum. O da bana bir olay anlattı. Onunki de yatmadı. Filancaya gittim. Ona sordum. Aynı konuda bakın. Sahabe dolaşıyor ortalıkta. Ve bunu naklediyor. Kafasına bir şey takılmış. Bu konuda tatmin oluncaya kadar Resul'den bir bilgi var mı bu diye etrafta dolaşıyor. Ve bu uzun bir hadis olarak karşımıza çıkıyor. Bu samimiyet değildir nedir? Bu aktarılıyor. Ve o sahabe orada, onun anlattığı bana saçma geldi diyor. Halbuki o anlatılan şey bir hadis, o kişinin anlattığı bir hadis, bir birinci ravinin anlattığı hadis. Nakleden kişi, üç beş kişiden anlatılanları ravilerini, isimlerini vererek anlatıyor. Eğer böyle bir yazılım tarzında unutma varsa, eksiklik varsa yani fazlalaştırma veya yorum varsa normaldir. Çünkü insanlar tabi olarak doğal davranıyor. Doğal davranmayan insanlarda hatasızlık olur. %100'lük olur. Biz sahabelerin doğal insanlar olduğuna inanıyoruz. Resulullah'ın doğal bir insan olduğuna inanıyoruz. Bir Müslüman, sahabelerin, Resulullah'ın ve sahabelerin arkasından gelen bu nakleden kişilerin hepsinin doğal olduğuna inanması gerekiyor. Ne zaman onları kutsadık? O zaman o hadisleri anlamaz hale geldik. O tarihi bilgileri anlamaz hale geldik. O tabakattaki bilgileri anlamaz hale geldik. Halbuki doğal olarak kabul ettiğimiz zaman Doğal insanın unutabileceğini, abartabileceğini, fantastik hikaye üretebileceğini, kendi yorumunu verebileceğini, anladığını bize aktarabileceğini, belki de çok az bir ihtimalle de kamera gibi olduğu gibi nakledebileceğine inanırız. Ama en çok unutacağına veya yorumunu bize aktaracağına inanırız, metodik olarak. Bütün mesele bu bilgileri değerlendiren insanların bilgilerden din öğretme gayretidir. Mesela oradan kopuyor. O bilgilerden din üretme gayreti işin başındaki yanlışlığı ortaya koyuyor. ki o bilgilerden din üretme yerine dini yaşamaya çalışan insanların anıları, anlatımları olarak bakılsa bir kültür zenginliği, bir tarih zenginliği, bir anı zenginliği karşımıza çıkacak. Ama biz ne yapıyoruz? Oradan din üretmeye çalışıyoruz. Beş ihtimalle nakledilen haberlerden, anılardan Din üretmeye çalışıyoruz. Halbuki din Allah'ın kitabıdır. Oradaki bilgiler Allah'ın kitabına inanan insanların yaşamlarıdır. Eksiğiyle, yanlışıyla, yorumuyla, fazlasıyla, abartısıyla, her şeyle. Aktarılanlar dini yaşayan insanların anılarıdır. Anılar eksik, fazla, yanlış, yorum doğru olabilir. Allah'ın dininde eksiklik, fazlalık, yanlışlık, yorum yoktur. Böyle bir şey olamaz. Ama insanlar da olur. Allah'ın dini tamamıyla doğrulardan oluşmaktadır. Tarih ve hadis kitaplarından elde ettiğim bilgilere dikkat alarak Mekke'deki Müslüman toplumu bazı analizlere tabi tuttum. Hem tabakat kitaplarından, hem tarih kitaplarından, hem hadis kitaplarından elde ettiğim bilgileri değerlendirerek bazı analizler yaptım. Allah demişti ki vaka suresinde Müslümanları iki sınıfa ayırdım. Kitabı sağ tarafından verilenler ve öne çıkanlar. Bazı mahaller Öne çıkanları mukarrebinler olarak niteliyor. Aslında orijinalde, ayetin orijinalinde mukarrebin, bizim kültürümüzde de mealler vasıtasıyla mukarrebin ifadesi geliyor. Hatta bazı arkadaşlar da nicklerine mukarrebin yazıyor biliyorsunuz. Allah müminleri iki sınıfa ayırarak temelde kitabı sağ tarafından verilenler ve öne çıkanlar, önder olanlar olarak anlatırken ben bunu sosyolojik açıdan 8 sınıfa ayırdım. Ayırmama neden olan haller? okuduğum hadis kitaplarındaki haberler, anlatılan olaylar, tabakat kitaplarında anlatılan olaylar ve de tarihlerde anlatılanlar, bazı tesirlerde bu anlatılardan ayetler yorumlanırken anlatılan olaylar. Mesela Uğuz Savaşı'nı inceleyen, Huneyn Savaşı'nı inceleyen ayetler geldiği zaman, oradaki bozgunda, Müslümanların bozgununda ilk andaki bozgununda, şu anda hangi tesirde olduğunu tam hatırlamıyorum ama bir sahabe şöyle anlatıyor anılarında. Ben diyor o gün, o bozgunda içime düşen şeytanın düşürdüğü bir korkuyla savaş meydanından bir kaçtım ki Dörtnal'a. iki konaklık yer gitmişim. İki konak sonra aklım başıma geldi ve tövbe ederek geri döndüm. Bunu çok samimi bir şekilde anlatıyor o bozgun anında. Bunun gibi yüzlerce olay var. Bu olayların analizinden ben ne çıkardım? Bir, İslam'ın tebliğinden etkilenmiş, kendi iç yapısında inanmış, ancak inancını kimseye açıklamamış, hazır hissetmemiş kendine. Mekke'nin baskı ortamında bazı Müslümanlar aklen kalben ayetlere ikna olmuş, fıtkırestliği bırakmış, Müslüman olmuş, kendi içinde. Ancak topluma açılamıyorlar. Ne Müslümanlara geliyorlar, açıyorlar... Ne de kendi yandaki insanları açıyorlar, susuyorlar öyle ortada. Hani bugün de vardır. Toplumda bazı insanlar vardır, bir onu dinler, bir onu dinler, bir onu dinler. Kendisi kararını vermiştir kendi kafasında ama hiç kimseye bir şey söylemez. İşçilerini ortaya koymaz, susar, suskunluk içerisindedir. O gün Müslümanlar baskı ortamında, ilk Müslüman bazıları, dinini açıklayanların başlarına geleceklerini görüyor zaten ortada, işkence edilip duruyor, baskı yapılıp duruyor. Ve açıklamıyorlar. Sahabelerden bazıları, kimi iki ay, kimi üç ay, kimi dört ay, İslam'a inandıklarını ama kimseye açamadıklarını anılarında anlatıyor. Bazı Medine'liler de hacca geldiklerinde İslam'ın tebliğinden etkilenmiş, akabe kayalıklarına giderek insanlardan uzakta duyduklarını birlikte değerlendirmişler, ikna olmuşlar ama kimseye açmamışlar. Aklı mantık olarak hitayet etmişler ancak bunu, bunu kimseye şimdilik aşmayalım diye de aralarında anlaşmışlar. Buna bazı tarihler birinci akabe diyor. İleride bunu tekrar gündeme getireceğim. İkinci kısım bazıları Müslüman olduktan sonra Müslümanlara gelerek ben sana namusumu emanet ediyorum. Sakın kimseye söyleme şimdilik toplumun duymasını istemiyorum. Beni kafirlerden sayma ben de Müslüman oldum sana açıklıyorum ki beni kafirlerden görmeyesin, kafir zannetmesin diyerek en yakın Müslüman arkadaşlarına onları sırdaş bilerek açıklamıştır. Onların namusun dediği şey İslam'a olan inançlarıdır. O insan kendini hazır hissedinceye kadar Müslüman kardeşi onun Müslüman olduğunu açıklamamıştır. 3- Bazıları da Resul'ün yanına gelerek Müslüman olmuşlar, Resul'den ve Müslüman oluşlarına şahit olan Müslümanlardan orada eğer Resulullah'ın yanında başka Müslümanlar varsa, şimdilik Müslüman olduğunun topluma açıklanmamasını istemişlerdir. Amaçları, Müslümanların onları kafiri bilmemeleri, Müslüman olduklarına Müslümanları şahit kılmaları şeklindedir. Bir müddet bu şekilde devam ederek, hazır olduklarında bütün topluma Müslümanlıklarını açıklamışlardır. 4. Müslümanlığını bütün Müslümanlara duyuran, yani herkesin bildiği, Sadece Resulullah'ın etrafındakiler değil, sadece en çok tanıdığı yakın arkadaş olan Müslümanlar değil, her Müslümanın aşağı yukarı kendalarında Müslüman olduğu bildiği ama kafirlerden saklayan Müslümanlardır. Kafirlere henüz dinlerini ishar etmemişlerdir. Ancak Müslümanların bilmesiyle kısa zamanda bunlar ortaya çıkmıştır. Neden? E çünkü toplumda sürekli Müslümanlar artıyor artan Müslümanlardan şüphelendiği için insanlar, insanları putperestler, insanları takip etmeye başladılar ne oluyor diye. Birisi dinini açıklasa da, diğeri dinini açıklamasa da, iki Müslüman karşı karşıya gelince, tavırlarından, hareketlerinden, Müslüman olduğu hemen şüphe çekiyor. Ve onlar da ortaya çıkıyor. Beş, bazı Müslümanlar kendilerini putperestler veya Müslümanlardan gizlerlerken, kendilerini hazır hissettiklerinde bütün toplumun huzurunda ben de Müslümanım diyerek dinlerini açıklamışlardır. Yani artık aleni olmuşlardır. 6- Müslüman olup aktif tebliğ mücadelesine destek verenler. Müzati Resulullah'ın yanında onun gibi sürekli maddiyatıyla, diliyle, sözüyle, düşünceleriyle, fikirleriyle, çalışmalarıyla aktif bir şekilde tebliğ hareketine destek veren Müslümanlar. Ancak bunların desteği önderler gibi öne çıkarak değil sorulduğunda Müslümanlardan yana olduğunu, onların açıkça desteklerini ifade edenlerdir. Müslümanların aleyhine davranışları olduğunda onları engelleyenlerdir. 7. Müslümanlardan aktif olup, Müslümanlara önderlik, örneklik yapan, hayırda paylaşımlarda öne çıkanlar, bu gruba giren Müslümanlar, Allah'ın Vakıa Suresine sürüdülen, öne çıkan, önder olan insanlardır. Özellikle Mekke dönemindeki Resulün tebliğ mücadelesinde varlıklarıyla büyük katkılar sağlamışlardır. Yaptıklarıyla tarihe geçmişlerdir. Ve 8. sınır. 8. sınır tek başınadır. Hazreti Rasul Müslümanların safında. Enam suresinin 163. ayetinde Allah onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. Yine Zümer suresinin o ikinci ayetinde belirttiği gibi, bana Müslüman olanların ilçi olmam emredildi ifadelerine uygun olarak, tebliğin başından itibaren bütün varlığını, mücadelesini İslam'ın önderi, örneği olarak ortaya koymuştur Allah'ın Resulü. Allah vaka suresinde 1, 2, 3, 4, 5 gruba dahil bütün Müslümanları, kitabı sağ tarafından verilenler, olarak bildiriyor. Allah putları reddeden, kendine iman eden, Resulü ve ayetlerini kabul edenleri müminler olarak kabul ediyor. Onlara cenneti vaat ediyor. Altıncı ve yedinci gruba, gruba giren Müslümanları ise, Müslümanların kendi devletinde yaşanmadıkları bir dönemde öne çıkarak Allah için mücadele verenler olarak kabul ediyor. Onların mücadelesini, onların çektiği sıkıntıları mükafatlandırıyor ve onları daha farklı bir mükafatla şereflendiriyor. Baskı, tehditler altında Müslümanların inancını inkar etmeleri o dönemde kınanmamış. Aksine Nah suresinin 106. ayeti gönderilerek kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç inandıktan sonra Allah'a inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gaza biner ve onlar için büyük bir azap vardır, diyor Allah. Ama zorla ve baskıyla, kalbi imanlı olduğu halde, ben de artık inkar ettim dinimi dinden çıktım, putperest oldum derse, bir şifa şey etmiyor. Ayetle desteklenen Amma bin Yasir, annesine babasına karşı yapılan işkenceler sırasında putperestlerin istediğini söylemiş, ancak annesini babasını öldürmelerinden kurtaramamıştır. Olaydan sonra ağlayarak peygambere geldiğinde Allah onu bu ayeti göndererek desteklemiştir. Müslümanların bu şekilde ayrılmış olması İslam'ı tebliğ eden Resulü rahatsız etmediği gibi İslam'ın tebliğinde öne çıkan Müslümanları da rahatsız etmemiştir. Ne öne çıkan Müslümanlar dinini gizleyen Müslümanları ifşa etmiş ne de onları korkaklıkla suçlamışlardır. Ne de geri kalan Müslümanlar Öne çıkanları engellemiş, onları Müslümanların başlarını belaya sokmakla suçlamışlardır. Hiç kimse, hiçbir Müslüman, hiçbir Müslümanı hiçbir şekilde suçlamamıştır. Mekke hayatına bakınız, hiçbir suçlama yoktur. Müslümanlar sınıf sınıf olmuşlar, hatta daha önce de ifade ettim, Hicretle ilgili olgu da, mesela bugün tam mücadelenin ortasında, Müslümanlar sıkışmış, baskı altındayken ve Allah Resulü tehlikedeyken yaptığı bir olay var. Bugün mesela Müslümanlar böyle bir büyük bir mücadele içine girseler ve baskı görseler, işkence görseler ve zorlamalar görseler ve bazı Müslümanlar da dese ki, ya biz böyle baskılara gelemiyoruz artık yani mutlaka şöyle rahat bir yaşayacağımız yere gidelim diye hicret etmeye kalksılar. Bugünkü Müslümanların tavrı çok farklı olur korkaklar demeye başlarlar. Ama o gün kimse bir şey demedi. Ve sonradan, o gün hiç kimse bir şey demezken sonradan da o hicretlerle bir devletin doğmasıyla da hicret kutsandı. Halbuki hicretin aslına bakın, tam mücadelenin ortasında bazı Müslümanların mücadeleyi bırakıp rahat bir yere gitme gayretidir. 80 ihtilalinden sonra birçok Müslümanın Almanya'ya kaçtığı gibi örnekleyelim. Hatta bazılarının oralarda İslam devleti kurup da ifşa ettiği gibi ama Türkiye'de hiçbir şey yapmadığı gibi. İnsanlar sadece Allah'tan gelen ayetleri okuyarak kendilerine yol bulmuşlar. Müslümanlar, Müslümanlara bir şey söyleyecekse ayetlerle konuşmuşlardır. Ve gelen ayetler asla müminin, mümini suçlamasını, onu alay almasını, onu dışlamasını emretmemiştir. Müslümanlar arasında sevgi, saygı, paylaşım her zaman öne çıkarılmış. Müslümanlar din kardeşlerinin korkularına, tereddütlerine, zaaflarına, cesaretlerine sahip çıkarak, onların mücadele içindeki davranışlarına, anlayışlarına saygı göstermişler, yapabildikleri kadar kendi yaşamlarını paylaşmışlardır. Günümüzdeki gibi öne çıkan, öne çıkıp mücadele verenler, mücadele içinde olmayanları korkaklıkla, sapıklıkla, müşrikle, düzeni desteklemekle suçlanmamışlardır. Günümüzdeki Müslümanları kendileri, Biraz öne çıktığında arkalarına dönüp mücadele içinde olmayan Müslümanları suçlama yoluna giderek Resul'ün arkadaşlarının örnekliğinden uzaklaşmışlardır. Çok gariptir yani. hani bazı Müslümanlara şahit olmuşumdur. Bir bakarsın bir sene, iki sene, üç sene yok. Ortalıkta görükmüyor. Sonra nasıl olduysa karar vermiş, birazcık faaliyete başlamış. Ondan sonra etrafına bakıyor, bakıyor ki kimse bir şey yapmaz, siz ne yapıyorsunuz diyor. İki sene önce sen de yoktun o ben. Belki de biz bir sene sonra sen de kaybolacaksın. Böyle örnekleri çok görüyoruz. Birazcık çalışmaya karar veriyor. Ondan sonra başlıyor çalışmayanları suçlamaya. Çalıştığıda da ne? İki üç arkadaş bir araya geliyor. Pastalarla, çaylarla, böreklerle bir Kur'an okuması gerçekleştiriyor. Hepsi bu. Yani öyle yani Resulullah'ın arkadaşları gibi maddi manevi bütün katkıları ve hizmet de yok yani öyle. Bugün bazı Müslümanlar öne çıkıp daha net, daha çetin mücadele yolu seçtiklerinde rahatı bozulan, bozulacağına inanan Müslümanlar tarafından hemen engellenmeye çalışılır. Engellenmeyi başaramadıklarında bunlar başımızı belaya sokacaklar diye suçlarlar. Sonra Müslüman topluma dönerek şimdi böyle davranmanın sırası mı derler. Böylece kafaları karıştırırlar. Siyasi mevkilerden çıkar sağlayan, Ekonomik değerler kazandıkça burcu vazileşen Müslümanlar ise gittikçe İslam ilkelerinden, kurallarından ayrılarak İslam dışı bir yaşamı kutsamaya başlarlar. İslam dışı yaşamları İslam diye yorumlayarak insanları saptırmanın yolunu ararlar ve seçerler. İslam'la hiçbir ilgisi olmayan laiklik, demokrasi, cumhuriyet gibi değerleri Müslümanlara kabul ettirmek için her türlü akıl yolunlarıyla Müslümanların aklına, kalplerine hükmetmeye çalışırlar. Halbuki ülkemizde laiklik demokrasi, cumhuriyet gibi değerler, toplumdaki Müslüman geleneğini ortadan silmek, kaldırmak, ülkeyi batı değerleriyle düzenlemek için getirilmiş ve uygulanmıştır. Bu 80 yıllık, 90 yıllık tarihin bir gerçeğidir. Cumhuriyet döneminden önce başlayan batılaşma hareketleri, cumhuriyetle devlet olarak, toplumun sosyolojik yapısından İslam'ı kaldırmaya hedef almış, bu yönde yasalaşmayı sağlayarak Müslümanları İslam'ı düşman saymıştır. Hal böyleyken, bu gerçekleri söyleyen Müslümanları sapıklıkla, anarşist olmakla suçlayan, kendilerinin Müslümanları temsil ettiğini söyleyen insanlar vardır. Allah'ın Kur'an'da anlattığı din, artık düzenden çıkar sağlayan, gittikçe dünyevileşen Müslümanları rahatsız etmeye başlamıştır. Rahatsızlıklarını her fırsatta dile getirmeyi kendilerine göre bilerek İslam'ı saf, hali, samimi yaşayan, yaşamak isteyen, düzeni desteklemeyen, dünyevileşmeyen Müslümanları geri kafalılıkla, sapkınlıkla, çağı anlayamamakla suçlayarak kendilerini haklı çıkarma eğilimindedirler. Çok kaliptir. Kendileri siyasallaşmıştır, kendileri dünyevileşmiştir, Kendileri düzenin bütün ilkelerini kendilerine çıkar sağlamak için, aynı zamanda İslam'ın ilkelerini kendilerine çıkar sağlamak için kullanmaya başlamışlardır. Eğer Müslümanlardan bazıları çıkıp da saf, halis, samimi bir Müslüman olmayı isterse, düzeni desteklemezse ve birleşmeyi kabul etmezse onları önce Müslümanlar artık bugün geri kafalılıkla, sapkınlıkla, çağı anlamamakla suçluyor. Çok garip. Resulü ve arkadaşları, Müslümanların korkularına saygı gösterip, onların benim durumu gizli dediklerinde, bunu bir namus, bir emanet görürken, bugün Müslümanlar bu tür söylemleri, dilekleri, korkaklık, davadan dönmek olarak değerlendirmekte ve bunu söyleyen kişileri, söyleyecek kişileri, her yerde ballandıra ballandıra ifşa etmekte. Böylece emanete ihanet etmekte. Resulü ve arkadaşları, Müslümanların kendilerini ikna, kendini hazır hissetme sırasında Müslümanlara zaman tanırken günümüz Müslümanları acelecidirler. Eğer bir kişi Müslümanın diyorsa anında önderler sınıfına girmelidir. Kafa yapısı bu, mantık bu. Halbuki sosyolojik esaslar çerçevesinde her Müslümanın öne çıkanlar olması mümkün değil. Mekke'de Müslüman olanlar sadece öne çıkanlar değildir. Tarihi bilgilere göre yaklaşık 150 ile 200 kişi Müslüman olmuştur. Ancak mücadeleleriyle öne çıktıkları için tarihe adı yazılanların sayısı 25 30 geçmez. Bugün Müslümanlar hayali bir Müslümanlığın peşinde olup herkesin öne çıkıp önder olmasını isteyerek doğallığın dışına çıkmaktadırlar. Herkesin Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman olmasını beklemek İslam'ı anlamamaktır. Allah'ın sünnetullahını anlamamaktır. Gerçekleri anlamamaktır. Mekke toplumunda endişelerinden, korkularından dolayı İslam'ını açıklamayanlar, açıklayamayanlar, sadece Müslümanlara açıklayıp topluma açıklayamayanlar vardı. Bugün bir Müslüman gelse ve dese ki, bakın ben de Müslümanım, ancak sizin gibi açık bir mücadele içine girmeye hazır değilim dese, onun bu durumuna saygı göstermek bugün için zordur. Yine Ammar bin Yasir gibi baskı ve şiddet ortamında Müslüman davasından döndüğünü, dinini inkar ettiğini söylerse, bunu duyan Müslümanların bu olayı, bu haberi Mekke'deki Müslümanlar gibi veya Allah'ın ayetindeki gibi karşılayacakları meçhul. Mekke'deki mücadele içinde Müslümanların birbirini suçlaması görülmedi. Ancak bugün Müslümanlar her fırsatta birbirini suçlamanın bahanesini aramaktadır. Bugün de Müslümanlar kendilerinin yönetmediği bir toplum yapısı içinde yaşamaktadırlar. Allah'ın gerçeklerini olduğu gibi açıklama noktasında kendini hazır hissedecek Müslümanlar değişik sınıflara ayrılacaklar mutlaka. Kimi ailesini, kimi işini, kimi mevkini, kimi makamını, kimi kendi yaşantısını, yaşamını düşünerek Müslüman olduğu halde geri kalabilecektir. Bazıları da her şeyi güzel olarak ileriye çıkacak. Müslümanlar arasında sosyolojik ayrışımlar olacak. Ayrışımlara göre farklı konumlarda bulunan Müslümanların birbirine suçlama göndermeleri Allah'ın dini için mümkün değilken, bugün insanlar katında mümkün. Hemen suçlamalar başlar. İnanıp öne çıkanlar, geride kalanlara örnek olurken, geride kalanları dışlayıcı, suçlayıcı yorumlar Allah'ın dinine göre asla yapamazlar. Bugün tam tersi. Bir Müslüman biraz harekete geçse, Müslümanların uyuduğundan, çalışmadığından, böyle Müslümanlığın olmayacağından söz ederek etrafa suçlamalar yapar. Birdenbire kendini İslam'ın sancaktarı, hamisi sayar. Bu yetmez. Hemen kendini savcı, hakim sayarak kendisi gibi olmayan Müslümanları suçlar, yargılar, hükmünü vererek bir köşeye oturtur. Hangi hakla veya nereden aldı bu hakkı? Mekke'deki Müslümanlar hiçbir zaman Allah'ın emrettiği kuralları başkasının yapmasını beklememiştir. İşte Hz. Resulü'nün örnekliği. Ben Müslümanların ilki olmakla emredildim diyor. Yani Allah'tan gelen hükümleri önce ben uygulayacağım, örnek olacağım diyor. Şunu demiyor. Ey Müslümanlar! Allah'tan gelen emirler bunlardır. Bunu yaparsanız, bunları yaparsanız cennetle karşı karşıya gelirsiniz. Yapmazsanız cehennemle karşı karşıya gelirsiniz. Ben size gerçeği söyledim. Allah'ın gerçekleri bunlardır. Buyurun yapın. İster yapın, ister yapmayın. Dememiştir. Tam tersine Kendisi inanmış, Müslümanların ilk olarak ortaya çıkmış, her türlü zorlukta yapmayı hayatının bir gerçeği saymıştır. Günümüzde en büyük tehlike burada. Günümüzdeki en büyük tehlike burası. Hemen her Müslüman inancı için neler yapılacağını bilir. Herkes bilir. Dışarıdaki 5 yaşındaki çocuğa sor, bilir. Dışarıdaki 5 yaşındaki çocuğa gidin sorun. Deyin ki oğlum veya kızım, Müslümanlar yalan söyler mi? Söylemez amca, derler bilirler. Yalan söyleyen Müslüman olur mu? Olmaz amca derler, bilirler. Müslümanlar iki yüzlü olur mu? Deyin beş yaşındaki çocuğa bilir. Olmaz amca der. İki yüzlük yapanlar Müslüman olur mu diye sorsan, olmaz amca der. Herkes bilir. On yıldır, yirmi yıldır, otuz yıldır, kırk yıldır Kur'an okuyanlar, mealden veya ben neler yapılacağını bilir. Neler olmasını gerektiğini bilir. Ama Herkes her yerde İslam adına yapılacakları anlatır. Yapmaya gelince yapmaz. Müslümanların Allah'ın dinine göre mücadele vermediklerinden den vurarak suçlamalar da bulunur. Peki kendisi yapar mı? Elbette hayır. Demin arkadaşımız konuşuyordu. Müslümanları suçluyorsun, suçluyorsun sen neredesin diyordu. Doğru söylüyor. Sen neredesin? İşte en büyük terke bu. Resulullah'ın değerine baktığımız zaman hiç kimse Şunlar yapılmalı, şunlar yapılmalı demiyor. Yapılması gerektiğine inanan, kendine güvenen, cesareti olan, kendine hazır hisseden, çıkıyor, yapıyor. Arkasına bakmıyor, yapan var mı yok mu? Etrafına bakmıyor, yapan var mı yok mu? Ama bugün insanlar söylüyor, başkalarından bekliyor yapmasını. Madem ki bunlar yapılması gerekiyor diye inanıyor, kendisi niye yapmıyor diye bir soru sorsak, asla cevabını bulamayız konuşanlar ancak bu bir hastalıktır ki suçlamaların altında aslında kendi suçunu örtme eğilimi vardır. Müslümanlar, Müslümanları suçluyorsa bilin ki aslında altında kendi yapmadıklarını örtmek, kendi eksikliklerini örtmek ve kendi başarısızlıklarını örtmek için başkalarını suçlayarak haklı çıkma gayreti vardır. Ve bu haklı çıkma gayretinin içerisinde de kendi gerçeğini örtmek vardır. Eksiğini, dediğini, yapmadığını, Allah'ın emirlerine karşı samimi olmadığını örtme gayreti vardır. Yani Müslümanlar kendilerinden başka Müslümanları suçlayarak kendi eksikliklerini yapmadıklarını, yapamadıklarını örterler kısaca. Resulün arkadaşları ise inançları gereği ne yapması gerekiyorsa kimse, kimseye sormadan yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Yapamayanlara da hiçbir şey demiyorlar. Yapamayanlar varsa suçlamıyorlar. Bitti. Adam dinini gizlemeye çalışıyor. Tamam diyorlar o senin inancın. Allah seni ona göre değerlendiriyor. Geliyor Müslüman açıklıyor. Ben diyor Müslümanım ama şimdilik kafir toplumda, pres toplumda gizlenmesini istiyorum, açılmasını istemiyorum diyor. Benim namusumu kabul et diyor. Tamam diyorlar. Zengin Müslümanlardan kimi malının tamamını vermeye kalkıyor, kimin yarısını vermeye kalkıyor... Kimi işte bir kısmını vermeye kalkıyor. Kimse ona ya bu adam tamamını verirken sen ne yarısını veriyorsun demiyor. Sormuyor bile. O gün Müslümanlar başkaları ne yapıyor? başkalarının için yapmıyor? Onlar yaparsa ben de yaparım. Bir benim yapmamla bu işler olmaz. Hepimiz yapmalıyız diye bir hezeyana kapılmamışlardır. Böyle bir mantıra, böyle bir hezeyana yapmama eğiliminin yapmama bahanesinin böyle bir mantığa dayandırılmasını asla yapmamışlardır. Nasıl Allah katındaki hesapta herkes tek başınadır, aynı onun gibi hesabı kendilerinin vereceği bilinciyle yapılmasını gerekeni o gün Müslümanlar yapmışlardır. Diğer Müslümanların durumları onları hiç ilgilendirmemiştir. O gün Müslümanlar mücadelede öne çıkarken, Kendilerini enayi yerine koymamışlardır. Şeytanın bu yöndeki fısıltılarına kulak asmamışlardır. Halbuki bugün Müslümanların Allah'ın yüklediği görevleri çıkar gözetmeden samimiyetle yapması toplumun genelince enayilik veya pisipisine niyazilik olarak değerlendirilmektedir. Ya bu zamanda şimdi bu kadar açık olmaya gerek yok. Biraz tedbirli olmak lazım. Enayilik etmenin anlamı var yani? Hatta bir dönemlerde birisi şöyle diyordu. Ne mücahidi ya pisipisine gitti niyazi oldu diyordu. Böyle bağırıyordu yani. Ne mücahidi diyordu. Ha bazıları işte olaylarda şehit olan arkadaşlar için 70'li yıllarda arkasından işte mücahid oldu kardeşimiz diyordu. Birisi oradan bağırıyordu. Ne mücahidi ya pisipisine gitti niyazi oldu diyorlardı. Bu kadar ters, bu kadar mantıksız, bu kadar çelişkili bir bakış tarzı kime göre? Allah'a göre, Resulüne göre. Ve Allah'ın Resulü'nün arkadaşlarına göre bu çelişkiler, bu mantıksızlıklar, bu ters anlayışlar ve yaşamlar olduğu müddetçe sanıyorum Müslümanların iki aya bir babuca girer, devamlı boyna yürüyemez. Çünkü bir ayak gitmeye çalışırken diğer ayak babuca giriyor, durduruyor. Çünkü o bir ayağı babuca sokan şey şeytanın kendisi. Bugün Müslümanların Rasul ve arkadaşlarının yaptıklarını iyi bilmeleri gerekir. Bu çok önemlidir. Onlara dair bilgilere ulaşırken binlerce yalan uksalarda, duysalarda yılmadan bilgilerini artırmaları gerekir. Kur'an'ın kontrolünde edinecekleri bilgiler kendilerine ışık olacak. Geleceğe daha doğru yürüyeceklerdir. Ben şahsım adına tabakat kitaplarını okuduğun zaman, hadis kitaplarını okuduğun zaman o güne kadar elde ettiğim, o güne kadar Tasarladığım bir tarihin veya bir dönemin gerçeğini gördüm. Hangi gerçeğini derseniz, insanın doğaldığını gördüm. O sahabelerin, o ravilerin doğaldığını gördüm. Yalanı naklederken, eksiğini naklederken, abartıyı naklederken, yorumlarını naklederken ne kadar doğal davranışlarını gördüm. Gülüştüklerini gördüm. Korkularını gördüm, sevgilerini gördüm, endişelerini gördüm paylaşımlarını gördüm. Gördüklerimi Kur'an'a vurduğumda ayrıldılar. Kur'an'a uymayanlar. Biraz önce söyledim, 10.000'e yakın, on geçen hadis var. Binlerce, binlerce bilgiden oluşan anılar var. İnsanların anlattıkları. Hepsi mi yalan? Belki içinden işte bugün Müslümanlar aralarında yüzlerce yıl tartışıyorlar. Şu hadisler Kur'an'a aykırı diye. Sayın kaç tane? Kaç tane? Saymaya kalksanız elliye geçebilecek misiniz? Yüzü geçebilecek misiniz? İki yüzü geçebilecek misiniz? Gerçekten Kur'an'a aykırı hadisler kaç tane? Veya onlardan anlatılan olaylar kaç tanesi gerçekten Kur'an'a yüzde yüz ters? Kaç olay anlatabilirsiniz? Kaç tane hadisten örnek verebilirsiniz? Belki yüzde beşi değil, belki yüzde biri değil. O kadar hadisin içerisinde. Bunları bahan ederek Kur'an'ın yaşantısıyla ilgili Kur'an'ı anlayıp yaşayan, hayatını ortaya koyan insanların Şanslıyla ilgili tarihin birincinden uzak bilgisinden uzak bir Kur'an okuma metodunun asla Kur'anı insana anlatmayacağı, anlaşılmayacağı gün mutlaka hidayet olarak Müslümanların kalbine yerleşecektir. Müslümanlar Allah'ın Peygamberini ve arkadaşlarını kendilerine örnek edindiğinde nasıl örnek edinecek? Okumadığı insanları örnek edinebilecek mi? Anımlarını işitmediği insanları örnek edinebilecek mi? Allah'ın Resulüne örnek edinelim, arkadaşlarına örnek edelim, sahabeyi örnek edinelim. Nasıl? Ya bilmiyoruz tarihini, bilmiyorsun anlarını, bilmiyorsun onların anlattığı şeyleri, nasıl örnek edineceksin? Yalan demişsin, geçmişsin, okumamışsın, oku babam oku, hani bizim şeydeki gibi, geçmiş mefeselerde gibi, oğlum okur, bina okur, döner yine bina oku hesabı, oku. Otuz yıl, kırk yıl, böyle meali döndür dolaştır oku, döndür dolaştır oku, döndür dolaştır oku, sonra her okuyuşta akli yorumlarla Gerçeğe dayalı değil, sadece akli yorumlarla boyuna şu ayet şuna mı geliyor, şu ayet buna mı geliyor acaba, şu ayet buna mı geliyor? Tartışma yap. Bu bir örneklik değil. Müslümanlar Allah'ın peygamberini ve arkadaşlarını kendilerine örnek edindiğinde hem görevlerini gereğince yerine getirecekler, hem de birbirlerini suçlamaktan kurtulacaklardır. Aksi halde içinde bulunduğumuz karmaşa devam edecek ve Müslümanların her biri kendi yanındakiyle övünecek, ayetinin söylediği gibi, eksikliklerine, yanlışlarına rağmen, İslam'ın hamisi tavrıyla etrafına saldıracak, böyle bir durumun hesabı Allah katında çok zor. Çok. İnşallah, inşallah, hidayet aklımıza, düşüncemize, kalbimize, davranışlarımıza düşer. Doğru yolda gidenlerden olur, huzurdaki hesapta alnımızın akıyla çıkarız inşallah. İnşallah aklımız başımıza gelir. Evet arkadaşlar bugün geçen hafta söz verdim. Bu kadar uzatmayacağım dedim ama konu gereği yine uzadı. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçül isam ettiysem affola. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Katkılarınız sorularınız ve eleştiriniz için şimdiden teşekkür ederim. Olursa dinlemekten mutlu olurum, bahtiyar olurum.